Aydın. Tarihin en kalabalık günlerinden birine başlıyoruz 17 Şubat'tayız. Öyle acayip bir gün ki bu baktığımızda zaman içinde memleket tarihinde karşımıza çıkan her tür tuhaf şeyin bir örneğini görüyoruz. Sürgünler, garip kavgalar, tartışmalar, enteresan yasaklar, memleketin kaderini etkileyen kongreler, kazalar, cinayetler. Yılın 48. günü pek de öyle masum bir gün değil aslında. Kan ter içinde uykularından uyanıyor eğer her gece... Yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koyununa olur olmaz yere Islanıyorsak irfiklerin artık her şeye Anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan Kalbini bir mektup gibi vuruştur o fırlatılmış kendini kimsesiz berken uğdumuş hissediyotsun içindeki çoyu azar Sözleri Sezen Aksu ve Meral Okkaya, müziği Sezen Aksu ve Uzay Heparı'ya ait bir şarkıydı dinlediğimiz. 1993 tarihli albüm Deli Kızın Türküsü'nden bize ulaştı. Sezen Aksu demişken ondan uzaklaşmayalım, bir önceki albümü Gülümseyi elimize alalım ve o şahane şarkılardan birini dinleyelim. Ne kavgan bitti ne sevdam. Sözleri Aysel Göreli, müziği ve düzenlemesi 10 notunca ait bir çalışma bu. Dün Aysel Gürel'in aramızdan ayrıldığı gün. 9 yıl olmuş. 8 Şubat'ta doğum gününde onu anlatmaya çalışmış şu cümleleri kurmuştum. Aysel Gürel şarkıları çalmakla bitmez. Programın tamamını değil birkaç program ayırsam ve en güzellerini seçsem bile sonlandıramam. Biri diğerini çağırır, çaldığım başka birini hatırlatır. Onun için ne desem az. Aysel Gürel'i programlarımda sıklıkla anacağım muhakkak. Şarkıları öyle yerlere değiyor ki görmezden gelmem mümkansız. Onun için Aramızdan ayrılışının 9. yılında anısı önünde saygıyla eğilerek en sevdiğim şarkılarından birini çalmak istiyorum. Ayşegül Altınç o güzel Timur Selçuk bestesini seslendiriyor. Gözlerin su yeşili. Birden bir de verip gel. Şaşırsın kalbin sesim önce Ne güzel olur bilsen. Ne güzel açılırım Yaşlısın kalbim sesimden önce ne güzel olur bilsen ne güzel madem ya birden bire çık verip gel şaşırsın kalbim sesinden önce ne güzel olur bilsen ne güzel Saçlarımı alırsın avucuna, gözlerin yine öyle su yeşili, akar durur. Gel şaşırsın kalbim sesimden önce ne güzel olur bilsen ne güzel Bir başka Timur Selçuk şarkısı dinleyeceğiz şimdi ama ondan önce günle ilgili bilgileri vermeyi sürdüreyim. İzmir İktisat Kongresi'nin başladığı gün bugün. 17 Şubat 1923'te İzmir'de Bankahan'da toplanan 1135 delege 4 Mart'a kadar kurulacak yeni Türkiye'nin iktisat politikasını tartıştı. Kongre sonrası alınan kararlar iktisadı yani ekonomiyi geliştirmek için milli bir çerçeve çizilmesi yönündeydi. Üretimde yerli malı ve buralı iş gücü kullanmak, küçük imalat atölyelerinden büyük işletmelere geçmek, girişimcilere kredi sağlayacak bir devlet bankası kurmak ve yabancıların kurdukları tekerlerden kaçınmak. Osmanlı İmparatorluğu zamanında çiftçinin belini büken aşar vergisi bu kongreyle kaldırıldı. Ameleden işçiye geçiş ve işçilere sendika hakkı tanınması da bu kongre sonrası olanlar. İzimi milli ekonomi hatırına aklıma ilk gelen ekonomik şarkıyı çalayım. Timur Selçuk, 1981-82 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanan Küçük Adam Ne Oldu Sana adlı oyun için yaptığı şarkıyı seslendiriyor. ekonomik bilmecesi. Ekonomi tıkarında, ekonomi tıkarında, kriz var, kriz var, bunalım var, ekonomi tıkarında, ekonomi tıkırında. Biz benim zor durumda, işte bir barın abasser, revam bu efendiyi, mebunalım bundan doar. Ekonomite kırında, ekonomite kırında, kriz var, kriz var, mebunalım var. Ekonomite kırında, ekonomite kırında. Demek ki ne yapmalı. paradan hat bir sıfır. Arts, veille, fiat-lar, ești, fasta, öf, gitzin. Économie de carenda, économie de carenda. Cris, mar, cris, mar. Bunolum, var. Économie de carenda, économie de carenda. Ești, zik, pahalavec, conjoncture, inflación, mille, cefe d'altarlık. Cris bunolum, derken, bilancio ya birbakti. Bu yıl vekimizlikte hayret şu işe bak sen geldi bu karlar gitti bu karlar karında karında gitti bu karlar aman kimse fazante bu stecht amal bekebesado yomas economite kerendam economite kerucoi batanda tari içinde biraz ilerleyeyim ve 17 şubatlarda gördüklerimi size aktarayım 1967 yılındayız. Karşımıza çıkan 3 haber sonrasında da sürekli karşımıza çıkacak şeylere benziyor. Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Feyzullah Ertuğrul, Milli Eğitim Bakanı'nın talimatıyla Elazığ'ın bir köyüne atanmış. Aynı gün radyo sanatçıları seslerini duyurmak için büyük bir yürüyüş yapmış ve boykota başlamış. Netice güzel, ücretleri %150-200 oranında artırılmış. Yine aynı gün bazı milletvekilleri meclise mini etekle gelen ziyaretçilerden şikayetçi olmuş. Ertesi yıl aynı mecliste Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Çetin Altan, Adalet Partili milletvekillerine ''Çoğunluğunuz var ama ağırlığınız yok.'' demiş, kavga çıkmış. 1956'da Çoruh ilinin adı Artvin olarak değiştirilmiş. Ondan 30 yıl sonra Bebek Belediye Gazinosu yıktırılmış. 1984 yılında Neşe Erberk Avrupa Güzeli seçilmiş. 3 yıl sonra 12 Eylül darbesi sonrasında toplatılan 39 ton kitap Seka'da yakılarak imha edilmiş. 1994'te Özgür Gündem gazetesi bir ay süreyle kapatılmış. Bir yıl önce jandarma genel komutanı Eşref Bittis'i taşıyan uçak yeni mahalleye düşmüş, kazada Bittis'in yanı sıra 5 kişi hayatını kaybetmiş. Tarihte 17 Şubat gününe denk gelen bir başka uçak kazası var. 1959 yılında Türk Hava Yollarına ait Sev isimli uçak inişi sırasında düştü. Uçak, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuracak olan Londra Antlaşması'nı imzalamak üzere Londra'ya giden Başbakan Adnan Menderes ve kafilesini taşıyordu. Sabah 9.30'da İstanbul'dan havalanan, Roma'da yaptığı yakıt ikmalinin ardından yoluna devam eden ancak sis yüzünden Hedrov Havaalanına inemeyen Sev diğer havaalanı Gatwick'e yönlendirildi ancak ona da inemedi. 16.58'de fırtınanın da etkisiyle yakındaki Jordan ormanına düştü. Menderes kazadan kurtuldu. Ancak uçakta bulunan 24 kişiden 14'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Adnan Menderes bir süre London Klinik'te tedavi gördü ve anlaşmayı orada imzaladı. Bu esnada bir konuşma yaparak bunun radyolardan yayınını sağladı. Sayın Başvekir'imizin istirahat etmekte oldukları London Klinik'te banda vermiş bulunduğu kitabın şimdi aynen dinleyeceksiniz. Uğurduğunuz Türkçe'yi tayyare kazasında... Değerli ve sevgili arkadaşları kayıt etmiş olma teremi içindeyiz. Cenab-ı Hak kendilerine rahmetine dert eylesin. Şu anda hatıralarını yaşlı gözlerle anarak taciz etmekteyim. Bu ürün kayıtlar karşısında her zaman öldüğü gibi Cenab-ı Hakk'ın milletimize dengeçilmesi, ebezine taylar etmesi doğasını yine tekrarlarım. Bana görünce, tekrar sunulara kalır. Bu beraber kısa bir zamanda sağlık ve kavuşmak, inşallah Demiştim ya 17 Şubat kalabalık bir gün. Pek çok olay var anlattıklarım benim sözlüklerim. Aralarında hatırladıklarım da var. Her şey bir yana yakın zamanda olan iki olayı unutmam mümkün değil. Geçtiğimiz yıl Ankara'da düzenlenen bombalı saldırı örneğin. Resmi rakamlara göre 28 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı bu saldırı yazık ki tek değildi. Daha acısı, 2 yıl önce yaşadığımız bir hadise. Çok yakınımızdan bizi vurdu. Kimi kaynaklar, 1935 yılında İstanbul'da kar topu oynamanın yasaklandığını yazar. Gerekçe, o dönem hızla yayılan difterinin önüne geçmek. Doğruysa dünyanın en saçma yasaklarından biri bu. Hayatı boyunca yasaklara karşı olmuş... Onlara direnmiş bir arkadaşım, Nuh Köklü, bu yasaktan 80 yıl sonra İstanbul sokaklarından birinde kar topu oynadığı için öldürüldü. Açık radyo dinleyicilerinin de yakından tanıdığı bir isim, Nuh. 2009 yılında sabah ATV grevini başlatan insanlardandı. Grev sırasında yaptıkları bir basın açıklamasında Hasan Hüseyin Korkmazgel'in bir şiirini okumuştu. Merhaba, 13 Şubat'ta başladığımız grevimizin 58. gününe geyzebettik. Kolay kazanamayacağımızı, yolumuzun uzun ve zorlu olduğunu biliyor. Bundan sonra içinde değişen bir şeyin 10 beceni, hatunun önümüze engeller çıkarma çalıştığını biliyor. Biz de bu yolda, hatan bir şeyi kopmaz diye bu akber. Denize varmak bir amacın ilgisi, denize varmak. Neyi yolcu? Büyükse dağa aşamıyor tırısla cigi, dolanır cihini Büyükse kaya, çünkü atanmıyor tırısla cigi, iki. Git aşağı üstünden, dolanma fiyatına ilmesine. Yokuşsa yolu, koşamıyorsa, mendereçler çıkardayız. Uçurum çıkarsa önüne kapı bırakırken de Açar Açak kanatlarını, barızla aşağı yöre, oraya iner. Biz de bilgilerden aldık dersimizi. Bizim de varmak istediğimiz bir yer var. Engellerin nasıl aşılacağını bilgilerden öğreniyoruz. Yarı yolda yok mu? Yok Amacımız bilgiler bir akım, bilgiler bir ulaşmaktır buraya. Kır, kır koşulu değil bu, engelli koşulu. Engelleri aşağı aşağı, gücümüzü buraya buraya. Aktıkça büyüyeceğiz ve paracağız oraya. Nuh, eski arkadaşım, tanıştığımız gün dün gibi hatırımda. 1996 yılında Ankara'da çıkarttığımız dergi, müziği dağıtmak üzere İstanbul'a geldiğimde yine bir Şubat günü Atlas Pasajı'nda Suat Bilginin dükkanı çalıntıda karşılaşmıştık. Dergiyi çok sevdiğini söylemişti. O gün arkadaş olduk. Sonra hiç kopmadık. Her şeyden önce müzik konuşurduk. Hep müzik konuştuk. Nicky'e çok severdin oh köklü. Bu şarkı onun anısını. I don't in an God. But I know darling That you do, but if I did, I would kneel down and ask him not to intervene when it came to you, well not to touch a hair in your head leave you as you are he felt he had to direct you and direct you into my own into my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 Into my arms Oh Lord Into my arms But I believe in love And I know and make a journey bright and pure that you'll keep returning always and evermore into my arms oh Lord into my arms oh Lord into my arms Şarkılarla Memleket Tarihi bitti. Pazartesi aynı saatte buluşuncaya dek bendeniz Murat Meriç. Barış dolu günler diliyorum. Hoşçakalın. Şarkılarla Memleket Tarihi Hazırlayan ve sunan Murat Meriç